875 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in kahşe kızı Zeynep validemizle evlenmesi, evet, Zeyt bin Harays, Hazreti Zeynep'i boşamıştı, onun iddeti tamamlandığında Hazreti Peygamber, Zeyt'e, Zeynep'e git ve benim kendisine evlenme teklif ettiğimi söyle, buyurdular, Zeyt bundan sonrasını şöyle anlatıyor, evine vardığımda Zeynep hamur yoğurmaktaydı, onu gördüğüm zaman Hazreti Peygamber'in kendisini istemesinden dolayı gözümde o kadar büyüdü ki ona bakamayacağımı anladı, bunun içinde topuklarımın üzerinde dönerek sırtımı ona çevirdim ve ey Zeynep müjdeler olsun Hz. Peygamber sana evlilik teklif etmektedir, bunun için de beni gönderdi, dedim, onun bu sözleri üzerine Zeynep, ben Rabbimin bu husustaki emirlerine danışmadıkça hiçbir şey yapacak değilim, dedi, sonra da kalktı namaz ve ibadet için ayırmış olduğu odasına girdi, daha sonra Allah Teala'nın Hazreti Peygamberle Zeynep'in nikahını kıymış olduğunu bildiren ayeti kerime nazil oldu, bunun üzerine Hazreti Peygamber Zeynep'in yanına kendisinden izin almaksızın girdi, bu konuda Enes şunlarında, anlatıyor. Hazreti Peygamber Zeyneb'le gerdeğe girdiklerinde bize ekmek ile et yedirdiler. Yemekten sonra birkaç kişi hariç herkes kalkıp gitti. Bu birkaç kişi de konuşmaya daldılar. Sonunda Hazreti Peygamber bunların kalkmasını beklemeyerek dışarı çıktılar. Ben de kendilerini takip ettim. Hazreti Peygamber teker teker hanımlarının hücrelerine uğrayıp onlara selam veriyor. Onlar da Ey Allah'ın Rasulü, yeni hanımını nasıl buldun? diyorlardı. Ben mi haber verdim yoksa başka birisi mi? Mi? iyi hatırlamıyorum ama yemekten sonra kalkmamış olan o birkaç kişinin de gittiklerini öğrendiğinde Hz. Peygamber oraya döndü ve Zeynep'in evine girdi, ben de kendisiyle birlikte girmek istedimse de Hazreti Peygamber'in kapıda bulunan perdeyi çekmesi üzerine vazgeçerek geri döndüm, bu olay üzerine, ey iman edenler, bundan böyle, yemeğe davet olunmaksızın ve vaktine de bakmaksızın Peygamber'in evlerine girmeyin, fakat davet olunduğunuz zaman girin, yemeği yedikten sonra hemen dağılın, her hangi bir sohbete de dalmayın çünkü böyle yapmanız peygambere eziyet veriyor o sizden sıkılıyor Allah ise hakkı açıklamaktan çekinmez onlardan peygamberin eşlerinden bir şey istediğinizde perde arkasından isteyin numaralı konu ahzab 33. sure 53 ayeti kerimesi nazil oldu